Merhaba, bu sabah bende yine dünyanın fazla ısındığı hissi var. Sanki etrafta çok fazla ateş var. Hem namludan çıkan ateş, kalplere ateş düşen cinsten. Hem de soluduğumuz havayı ısıtan egzoz ve bacadan çıkan ateş. Hem bizim hem gelecek kuşakların yatağına düşen bir ateş. Bu ateşleri tamamen yakın zamanda söndüremeyiz gibi görünüyor. Ama en azından dayanılır seviyeye indirmek de herhalde hepimizin boynunun borcu. Üçüncü Köprü ile ilgili tartışmalar ve savunmalar devam ederken Doçent Doktor İsmail Şahin tarafından başlatılan bir kampanya var günün ilk haberinde. Garanti Bankası başta olmak üzere Üçüncü Köprü inşaatına kredi veren bankalara yönelik başlatılmış kampanya. Talebi ise Üçüncü Köprü için verilen kredilerin geri çekilmesi. Aralarında Halk Bank, İş Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası'nın da yer aldığı muhataplara seslenen Doçent Doktor İsmail Şahin, Yüklenici İçtaş Astaldi Konsorsiyumu'nun 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için finansman kredisi talebine olumlu yanıt vererek 9 yıl vadeli 2.3 milyar dolar tutarındaki kredi sözleşmesini 29 Ağustos 2013 tarihinde imzaladığını söyler. Kuzey ormanları İstanbul'un akciğerleri, bölgedeki su havzaları da hayat kaynağıdır. Doğanın bizlere hediye ettiği, önceki kuşaklardan devraldığımız bu emanetleri, Bizden sonraki kuşaklara bırakmamız gerektiği inancındayız. Ormanlarımız ve su kaynaklarımız karar vericilerin olsa da olur, olmasa da diyebileceği, kendi öz malıymış gibi hoyratça harcayabileceği, kısa vadeli rant hevesleri için kurban edebileceği alanlar değildir. Yukarıda adları bulunan bankaların verdiği krediler şimdi Kuzey Marmara Otoyolu Koridoru boyunca milyonlarca ağacın katledilmesi için kullanılıyor. Yıkımın büyüğü inşaattan sonra gelecek Koridor boyunca bölge yerleşimi açılacak, bu da garanti edilen motor taşıt trafiği yaratacak. Tüm bu değişimler kirliliğin ve uzun vadede yok oluşun temelini oluşturmaktadır. Bu etkinlikler bölgenin ekosistemini yok etmek, yaşam kaynaklarını dinamitlemek ve kentin altını üstüne getirmek anlamına gelmektedir diyerek hem kredilendirme sürecinden hem de gerekli adımlar atılmazsa oluşabilecek sonuçlardan, sorunlardan bahsediyor doçent doktor İsmail Şahin. Şöyle devam etmiş. İstanbul hepimizin bu kentte daha yaşanabilir bir gelecek inşa edelim. Gelin hep birlikte 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesi için verdikleri finansman kredisinden vazgeçmeleri yönünde ilgili bankaları uyaralım. Projenin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini incelemek üzere hazırlanması gereken çevre ve sosyal etki değerlendirmesi yani ÇİSET raporu yok. Bu ölçekte bir proje dünyanın hiçbir çağdaş ülkesinde ÇİSET yani Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi raporu hazırlanmadan ve etkileri değerlendirilmeden hayata geçirilemez. Projenin olumsuz sonuçlarına ilişkin olarak verilen somut bilgiler ve kaygılar açıkça dile getirilirken bankalara kurumsal sosyal sorumluluklarını anımsatalım. Sürdürülebilmesi olanaksız bu projeyi desteklemeyin. Verdikleri krediyi geri çektiklerini açıklayana kadar ilgili bankalardan bireysel kredi almayacağımızı bu imza kampanyası aracılığıyla kendilerine duyuralım diyerek Hem soruna işaret ediyor hem çözümünü öneriyor hem de süre boyunca kredi boykotuna gidilmesini öneriyor. Bu ve benzeri kampanyaları Change.org Taksim Kuzey Ormanları adresinde bulabilirsiniz. Bu haber bana artık Türkiye'de etik bankacılık ürünlerinin gerekliliğini anlatıyor. Bunlardan bir tanesi Tema Vakfı ve İş Bankası İşbirliği oluşturulan Tema Sosyal ve Çevresel Sorumlu Yatırım Fonu. Ancak bunun da bir adım ötesine gidilerek gerçek anlamda bir sosyal ve çevresel sorumlu banka Yaratılması gerekiyor artık. Bunun örnekleri de başka ülkelerde mesela Almanya'da var. İkinci haberimiz Bursa'dan Aynur Gümüştaş tarafından Bursa Valiliği'ne başlatılan imza kampanyasının talebi Bursa'da havai fişek gösterilerinin kaldırılması. Aynur belediye etkinlikleri, düğünler, şenliklerde spor müsabakaları, festivaller, açılışlar, konserler derken havai fişek gösterileri hayatımızın hemen her gününe girmeye başladı. Uzmanlar tarafından verilen bilgilere göre ani yüksek ses duyumu kulak zarında ciddi hasarlara yol açmakta geçici ve kalıcı sağlığa sebebiyet vermektedir. Başta küçük yaştaki çocuklar olmak üzere tüm doğa üzerine olumsuz etkileri de bilinmektedir. Doğal yaşamda kuluçkada olan kuşların korkup yuvalarını terk etmelerine, kuşların sakat kalmalarına, göç halindeki kuşların yönlerini şaşırmasına kadar pek çok zararı vardır. Ayrıca kanserojen etkisi bulunan kimyasal içerikleri, tozların insan sağlığına verdiği zararı, işitme kaybı, gürültü ve hava kirliliği meydana getirmesi nedeniyle Kültürel ve tarihi eserlere de zarar verdiği gibi daha pek çok olumsuzluklara neden olmaktadır. Görsel görüntü dışında insanlara ve tüm doğadaki canlılara zarar veren bu ateşli kimyasal maddelerin kullanılmasının yasaklanmasını istiyoruz diyor ve talebini dile getirmiş kendisi. Bir şey bu kadar çok olduğunda zararın da ötesinde keyfinin de kaçtığını söylemekte fayda var. Böyle olunca özel bir şey olmaktan çıkıyor. Sıradaki kampanyanın konusu... Hem sağlık hem de eğitim Önder İnce tarafından başlatılan kampanyanın talebi özel sağlık meslek liselerinin kapatılması. Önder demiş ki garanti meslek vaadiyle ve sadece para maksatlı açılan özel sağlık meslek liseleri bir an önce kapatılmalı. Manav gibi birçok alakasız kişilerin dahi özel sağlık meslek lisesi açması sizi de düşündürmüyor mu? Peki bebeğinizi çocuk yaşta olan kucağında bebek tutamayanlara emanet edebilecek misiniz? Gönlünüz rahat olacak mı? Kendinizi, çocuğunuzu, çocuk işçileri düşünün, desteğinizi bekliyoruz, diyor kampanyada. Sıradaki haberin konusu hepimizin canını yakan benzin fiyatları. Ama benzinin sadece fiyatı değil, kendisi de iklim değişikliğiyle canımızı yakıyor. Ankara'dan Göktuğ Doğan tarafından başlatılan kampanyanın talebi benzin fiyatlarının düşürülmesi. Diyor ki, yurt dışında insanlar 2-3 liraya benzin kullanırken biz 5 liradan kullandırılmasına, İtiraz ediyorum. Bakanların hepsi Mercedes arabaları var ve hangi birisi benzini cebinden ödüyor? Yine bizim vergilerimizden ödeniyor. Enerji Bakanı ben de isterim benzin 2,5 lira olsun demiş. Ama bu yapılan vatandaşı aptal yerine koymaktır. Madem istiyorsun bu zaten senin elinde olan bir şey. Önce 7 kuruş sonra 15 kuruş zam yapıp sonra 13 kuruş indirdik demek tamamen milleti kandırmacadır. Burada 9 kuruşluk zam yapılmak istenmiştir ve amaçlarına ulaşmışlardır. 2002 yılında %70 olan vergiyle 100 lira benzin alınca deposunu neredeyse dolduran bir kişi şimdi 100 lira benzine 59 lira vergi vermekte ama deposunun yarısını bile dolduramamakta. İnsanlar 700 lira maaş zor alırken siz 10 bin lira maaş alıyorsunuz ve deponuzu o 700 lira maaş alan adamın vergisiyle dolduruyorsunuz. Üstelik güzel Türkiye'nin topraklarından çıkan petrolü yurt dışına 2 liradan satarken bize 5 liraya satıyorsunuz. Mesela benzin Batman'dan çıkıyor. Maliye Bakanı bilir. Batman'ın havası kara, havada petrol kokusu hissedebiliyorsunuz. Biz kahrını çekiyoruz. Onlar kaymağını yiyorlar. Bu yapılan haksızlığa bir dur denmelidir. Sözleriyle talebini duygusal bir şekilde de olsa rakamlarla dile getirmiş. Tabi en güzeli artık yenilenebilir enerjiye geçsek. Arabalar petrol değil elektrikle çalışsa. O elektrik de yerli rüzgar ve güneşten gelse... Gezegenimiz de ısınmaz, petrol için namlular da ateşlenmez, cari açığımız da düşer. Bugün haberdar olduğunuz kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun, esen kalın.